Daha önce motivasyonu anlamak için beş yaklaşım olduğundan bahsetmiştik. Bu yaklaşımlardan birisi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi olarak adlandırılıyor. Bu aslında bir piramit olarak ele alınmış. Bunun gibi gözüküyor. Bu ismi Maslow olan ünlü psikolog tarafından oluşturulmuş. Maslow, ihtiyaçlarımızın belirli bir sıralama ile karşılanması gerektiğini söylemiş ve piramidin tabanından başlayarak tepeye kadar gidecek. En temel ihtiyacımız fizyolojik ihtiyacımız. Burada yiyecek, su, nefes alma, uyku gibi en temel ihtiyaçlar olabilir. Bunların hepsi hayatta kalmamız için gereken temel gereksinimler. İkinci seviyede güvenlik ihtiyacımız yer alıyor. Kaynakların güvenliği, iş güvenliği, sağlığımızın güvende olması, varlıklarımızın güvende olması gibi. Bunların da tümü temel ihtiyaçlar. Bununla birlikte bu ihtiyaçlar ancak fizyolojik ihtiyaçlarımız karşılandıktan sonra karşılanabilir. Bu iki seviyeyi temel seviyeler olarak adlandırıyoruz. Maslow, üçüncü bir seviye ile devam etmiş. Burada sevgi yer alıyor. Sevme ihtiyacımız, ait olduğumuzu hissetme ihtiyacımız, arkadaş ve aileye sahip olma ihtiyacımız. Bu seviyedeki ihtiyaçları, sosyal ihtiyaçlar olarak adlandırıyoruz. Dördüncü seviye, itibar ihtiyacı. Kendimize güven duymaya, Öz saygımızın yüksek olmasına, başaracağımıza inanmaya ihtiyacımız var. Bu seviye, saygı seviyesi olarak adlandırılıyor. Bu seviyeye ulaştığımızda, başkalarının bize saygı göstermesine de ihtiyaç duyuyoruz. Son seviye, kendini gerçekleştirme olarak adlandırılıyor. Bu büyük bir tanım, temel olarak kişinin potansiyelini ortaya çıkarması. ...kişisel tatmin, yaratıcılık gibi düşünebiliriz. Bunu da azami potansiyelimiz olarak adlandırıyoruz. Bu piramiti Everest Dağı'na tırmanmak gibi düşünebilirsiniz. En aşağıdan başlamalısınız, daha sonra tırmanırken farklı kontrol noktalarında durmalısınız. Bu kontrol noktalarından her birisi, dağdaki görevliler tarafından kontrol ediliyor. Bir üstteki seviyeye çıkabilmeniz için, kontrol noktasındaki görevlinin size uygunluk vermesi gerekiyor. Tamam, yeterince yemek yiyorsun, düzgün uyuyorsun. Ancak, görevli size bunu söylerse, bir üst seviyeye çıkabiliyorsunuz. Bir yukarıdaki noktadaki görevli de, gerekli kontrollerin hepsini yapıyor. Nefes almanızın düzgün olduğunu, yeterince oksijen aldığınızı, güvenlik iplerinizin sağlamlığını onaylıyor ve böylece bir üst seviyeye çıkıyorsunuz. Bir sonraki ve bir sonraki kontrol noktasında geçiyorsunuz. En sonunda azami potansiyelinize ulaştığınız yere tepeye varıyorsunuz. İşte bu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi olarak adlandırılıyor.